Türkçe Peri Masalları Fakir Ayakkabıcı Evvel zaman içinde Arazar şehrinde Bram adında fakir bir ayakkabıcı yaşarmış. Bram biraz daha fazla kazanabilmek, ailesine bakıp karınlarını doyurabilmek için bütün gün çalışırmış. Ama hep eline çok az para geçermiş. Bir gün Bram eski ayakkabıları tamir ederken yanına bir adam gelmiş. Uzun boylu ve esrarengiz bir adammış. Şapkalı ve trench kotluymuş. Merhaba dostum. Ayakkabılarımı parlattırmak istiyorum. Şu anda hiç param yok ama derhal çok önemli bir yere gitmem gerekiyor. Ayakkabıcı duraksamış. Bütün gün tek kuruş kazanamamış ama yardım etmeyi kabul etmiş. Tabii ki efendim yardım ederim. Lütfen oturun ve ayağınızı standın üstüne koyun. Adam oturmuş ve Bram ayakkabılarını mükemmel şekilde parlatmış. Karanlık bir gecedeki kıpırtısı su gibi pırıl pırıl olmasını sağlamış. Bitti efendim. Çok güzel parlattın dostum. İyiliğiniz için sizi en iyi şekilde ödüllendireceğim. Ben sihirbazım. Ormanın ucundaki kulübede yaşıyorum. Ve Selanideki çok önemli sihirbazlarla buluşmam gerekiyor. Bana büyük bir iyilik yaptınız. Sihirbaz parmaklarını şıklatmış ve bir duman bulutu oluşmuş. İçinden ortaya bir keçi çıkmış. Bram şaşırmış. Bu sihirli bir keçi. Tek yapman gereken keçi. silkelen ve... Bana şans getir demek. Ve bir kese altın paranın senin olduğunu göreceksin. Bunu söyleyen sihirbaz hızla ilerleyerek uzaklarda kaybolmuş. Vay canına! Bunu hemen denemeliyim. Keçi, silkelen ve bana şans getir hemen. Ve keçi silkelenmiş. Ardından altın paralar yerlere saçılmış. Ayakkabıcı çok şaşırmış. Şuna bakın! Adamın söylediği gerçekten doğruymuş. Gidip bunu hemen aileme söylemeliyim. Bram aletlerini toplamış, keçiyi sırtına atmış ve mutluluk içinde evine doğru yola çıkmış. Yürürken tarlanın kenarındaki Ingrid teyzenin evinin yanından geçiyormuş. Omzunda keçiyle geçtiğini görünce Bram'a seslenmiş. Hey Bram! Gelip teyzenle oturmaz mısın? Eve koşup, seyirli keçiyi eşine anlatmak isterken, burada teyzesiyle konuşmak isteyip istemediğini düşünmüş. Ooo, oh, omzumdaki bu keçiyle yürürken susadım ve yoruldum. Belki bir fincan çay içip eve gidebilirim. Bram teyzesinin evine gitmiş ve keçiyi ona vermiş. Ve içeri girmeden şöyle demiş. Ne yaparsan yap, şu sözü söyleme. Keçi silkelen ve bana şans getir deme. Bram oturmuş ve teyzesinin çayını getirmesini beklemiş ve beklerken Ingrid bu sözleri söylemederken ne kastettiğini merak etmiş. Keçiyi bıraktıkları mutfağa girmiş ve ona yaklaşarak sehirli kelimeleri söylemiş. Keçi silkelen ve bana şans getir. Aniden keçe silkelenmiş ve etrafa altın paralar saçılmış. Ah, şuna bakın. Bunun bana büyük faydası dokunabilir. Bram'dan almanın bir yolunu bulmalıyım. Ingrid bazı otlar karıştırdığı çayı Bram'a vermiş. Çay onun hemen uyumasını sağlamış. Ayak kabaca derin bir uykuya dalar dalmaz, Ingrid sihirli keçiyi kendininkilerden biriyle değiştirmiş. Ertesi sabah Bram keçesini omzuna almış ve evinin yolunu tutmuş. Eve vardığında altın kasesini eşinin önüne koymuş. İşte bu altın kesesini almanı ve bugün bize güzel bir yemek hazırlamanı istiyorum. Eşi öyle mutlu olmuş ki altınları nereden bulduğunu bile sormadan pazara doğru yola koyulmuş. Ardından Bram, keçiden tekrar altın para almak için sihirli sözleri söylemek istemiş. Sihirbazın ona söylediği sözleri tekrarlamış ama keçi kıpırdamadan beklemiş. Bu çok tuha. Neden işe yaramıyor ki? Sihirli sözcükleri tekrarlamış ama her seferinde keçi bir santim bile kıpırdamamış. Kalan altınlarla idare etmeliyim. ''Onlar da bittiği zaman gidip tekrar sihirbazı bulmalıyım.'' Birkaç gün sonra altın paralar bitmek üzereyken ve eşi çalışmasını söylemeye başlamışken sihirbazı bulmaya gitmiş. Sonunda sihirbazın kulübesini bulmuş. İçeri girip sihirbaza ailesini doyurması gerektiğini anlatmaya başlamış. Sihirbaz şefkatli bir adammış. Elini ayakkabıcının omzuna koyup şöyle demiş... ''Merak etme dostum, bu sihirli bir örtü. Bunu kollarına at ve şöyle de. Sihirli örtü yayıl ve bize güzel bir ziyafet sun ve basanın üzerinin bir anda güzel yiyeceklerle ve içeceklerle dolduğunu göreceksin.'' Bram sihirbazın söylediklerini duyunca havalara uçmuş. Ona teşekkür edip eve doğru yola çıkmış. Bram eve gitmek için ormandan geçerken teyzesinin yaşadığı yere gelmiş. Ve sihirli örtünün yemeğini paylaşmaya karar vermiş. Buradan geçiyordum. Geçen defa bana çay verme nezaketini gösterdiğin için iyiliğinin karşılığında uğrayıp sana yemek yedirmek doğru olur diye düşündüm. Oh, ne kadar da düşüncelisin içeri gel. Ve böylece Bram içeri girmiş, örtüyü koluna asıp şöyle demiş. Sihirli örtü, yayıl ve bize güzel bir ziyafet sun. Ve bir anda önlerinde güzel bir masa ortaya çıkmış. Üstünde çok lezzetli ve çeşitli yiyecekler varmış. Ingrid teyze çok şaşırmış ve minnet duyacağına ayak ayakkabıcıyı bir kez daha kandırmaya karar vermiş ve yemeğine otlarını karıştırmış. Oturup karınlarını doyurana dek yemişler. Krallara layık yemeğin tadını çıkarmışlar. Bir kez daha uykusu gelen ayak kabacı uyuya kalmış. O uyurken teyzesi sihirli örtünün yerine sıradan bir tanesini koymuş. Onu bir kez daha kandırmış. Ertesi gün Bram evine dönmüş. Örtüyü koluna atmış ve sihirli sözleri söylemiş. Bir kez sihir işe yaramamış ve ayakkabıcı odanın ortasında korkuluk gibi kala kalmış. Eşi ona bakıp fakirlik mi delirtti diye düşünmüş ve çıkıp gitmiş. Bu olamaz. Teyzemin bana oyun oynadığından eminim. Bram bir kez daha sihirbazın evine gitmiş. Ona olanları anlatmış ve bir kez daha yardım etmesi için yalvarmış. Şefkatli bir adam olan sihirbaz, yardım etmeye karar vermiş ve şöyle demiş. Sana söylediğimi yap ve bu sihirli tüyü al. Eve dönerken teyzeni ziyaret et ve ona bu tüyün gönlünden geçen tüm dileklerini yerine getireceğini söyle. Ona şu sözleri tekrarlamasını söyle. Sihirli tüy, dileğimi yerine getir. Ardından tüy onu hiç durmadan gıdıklamaya başlayacak. O... Teşekkür ederim beyefendi. Sakın unutma. Sadece şöyle durdurabilirsin. Sihirli tüy, dileğim gerçekleşti. Gıdıklama orada durur. Bram bir kez daha sihirbaza teşekkür etmiş ve Ingrid teyzesinin evine gitmiş. Teyzesinin evine giden Bram, ona sihirli tüyü anlatmış. Kadın derhal ayakkabıcının tuzağına düşmüş ve sözleri söylemiş. Ah, sihirli tüy! Dileğimi yerine getir. Tüy havaya uçmuş ve aniden kadını gıdıklamaya başlamış. Ingrid teyze daha fazla dayanamayacak hale gelene dek gıdıklanmış. Kes şunu lütfen! Dur! Lütfen dayanamıyorum! Dayanamıyorum! Tek bir şartla durdurabilirim. Ne istersen yaparım. Her şeyi verebilirim. Her şeyi... Madem öyle, bana verilmiş şeylerin iadesini istiyorum. Sihirli keçiyi ve örtüyü ver bana. Tamam, tamam, tamam. İkisi de mutfakta, tamam. Ve böylece bra mutfağa gidip, örtüyü eline, keçiyi de omuzlarına almış. Mutfaktan çıkmış ve şöyle demiş. Sihirli tüy dileğim gerçekleşti. Ve sihirli tüy etrafında dolanmış, onun yok olmasını ve sihirle evine ulaşmasını sağlamış. Evine ulaşınca sihirli örtü ve keçiyi eşine göstermiş. Eşi çok sevinmiş ve hemen ona sarılmış. Ardından oturup harika bir yemek yemişler. Sihirli örtüyü ve keçiyi en faydalı şekilde nasıl kullanabileceklerini konuşmuşlar. Altınları ayakkabıcılık mesleğini geliştirmekte kullanırken çoğunu şehirdeki fakirler için harcamışlar. Ingrid teyzeye gelince tüy arada bir evinde ortaya çıkıp yaptıklarının cezası olarak onu fakirlere yardım etmeye zorluyormuş.